Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecmain. Rabb-i şrahli sadri ve yesirli emri ve ahlul uqdatem lisani yefkahu kavli ve ufavudu emri ilallah. İnne Allah'a basiru bin ibad. Rabb-i zindin eyhmeh. Nasip olursa olduğu üzere... Bireysel hususlarımızdan, ahlaki durumlarımızdan, kişisel olarak yapmamız gereken işlerden bahsediyoruz. Bu haftada genel olarak takva hususunda konuşacağız. Estaizu billah, ayet-i allah Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenutte kullaha hakka tugatihi ve la temutunne Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla sakının, hakkıyla korkun. Ve ancak Müslüman kimseler olarak ölün. Bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman sahabeler büyük endişeye kapılmışlar. Ki Rabbimiz bize hakkıyla takva olmamızdan bahsediyor, bize bunu emrediyor. Bizim de bunu hakkıyla yapmamız mümkün değil. Bir sorumluluk gelecek biz kulluk görevimizi tam olarak yerine getirmemiş olacağız. Bundan dolayı da azabı maruz kalacağız diye üzüldükleri zaman ayet-i kerimede Allah-u Teala estaizu <gülüyor> bile Allah'tan gücünüz yettiği kadar korkun diye ikinci bir ayet-i kerime inerek bu zorluk kısmen hafifletilmiş. Tabi takva olmaktan bahsediyoruz. Hepimiz Müslüman bireyler olarak Takva insanlar olmak durumundayız. Peki takva ne? Takva deyince ne anlamalıyız? Elbette şunu bilelim ki takva olan kimse allah Teala'dan takva e, şedi tariflerde haramları terk edip emredilenleri yapmak olarak tarif ediliyor. Allah-u Teala imtisalu evamirillah Allah'ın emirlerine boyun eğmek. Allah Teala'nın emirlerine tam olarak boyun eğen kimse, yani yasaklarından kaçınıp, emirleri tam olarak yerine getiren kimse takva insandır. Ama şunu bilelim ki takva elbette insanlarda kişilik olarak vera kadar üç seviyeye çıkmamışsa bile normal haram ve yasakların dışında yani mübahların bir üç seviyesindeki pozisyonu ifade eder. Hani bir insan Allah Teala'nın kendisine izin verdiği mübah şeyler vardır. Hepimizin yapması gereken mübah işler vardır. Bu mübah şeyleri yapabiliriz. Ama takva kimdir? Takva, mübahta zaruretle yetinen kimsedir. Tekrar ediyorum, takva, mübah işlerde zaruretle yetinen kimsedir. Yani bize her ne kadar pek çok şey mübah kılınmış, izin verilmiş olsa da Onunla az miktarda kifayet eden, yetinen kimse kimdir? Yetinen kimse, işte takvayı yerine getiren kimsedir. Neden? Tabii ki bize allah Teala mübahları geniş kılmış. Elastikiyeti yüksek olacak miktarda, hemen her konuda yemede, içmede, gezmede, tozmada her şeyde mübah vermiş. Bir insan eğer mübahları sonuna kadar kullanırsa, yani elindeki imkanı tepe tepe kullanırsa ne olur? Mübahlarda aşırıya giden kimsenin bir kere kalbi kararır. İkinci olarak mübahlarda aşırıya giden insan bu mübahları aşırıya işlemesiyle şüpheye düşer. Şüpheli şeyleri de yapmaya başlar. Şüpheli şeyleri yapmaya başlayan insan da gün gelir haram işlemeye başlar. Haram işleyen kimse de Allah korusun cehenneme gider... Azaba maruz kalır. Dolayısıyla takvayı esas özetlememiz gereken tarif bu. Takva mübahlarda az ile yetinmek. Ne kadar çok az mübah işler isek, bize imkan verildiği halde sırf Allah rızası için bazı şeyleri terk edersek, işte o zaman takva mertebesine ulaşmış oluruz. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet-i kerime bize takvanın öneminden bahsediyor. Ee, ...mesela Kur'an-ı Kerim'in... ...Bakara Suresi'nin ilk ayet-i kerimelerinde... ...Kur'an-ı Kerim'in... Hudûl-lil Muttakîn... ...Muttaki olan, takva olan kimselere... ...bir hidayet rehber olarak geldi... ...ne ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim... ...takva olan kimseler için gelmiş. Yine pek çok ayet-i kerimede... ...Allah Teala bize takva olmamızı... ...takvaya sarılmamızı emrediyor. Bunların hepsi... ...takvanın değişik yönleri ifade ediliyor ama biz... Genel çerçeve çiziyoruz. Onun için diyoruz ki ayet-i kerimede Kim Allah'tan korkar, sakınır, takva davranırsa Allah ona her zaman işlerinde bir çıkış yolu, bir kurtarış imkanı kalk eder. Nerede eğer bir insan takva ile davranırsa Allah Teala'nın kendisini ferahlattığını anlayacaktı. Ve yine devamında Allah ona bir çıkış yolu kılar aynı zamanda ummadığı yerden rızıklandırır diye ayet-i buyuruyor. Yine allah Teala takvanın müjdesi olarak bize bir başka ifadede bir insan takva davrandığı zaman bu takva davranmasının neticesi olarak üç güzel mutlulukla karşılaştığını ifade ediyor. Buyuruyor ki Allah اِنْ تَتَّقُ اللّٰهَ يَجْعَلَّكُمْ فُرْقَانٍ Eğer siz takva davranır, Allah'tan hakkıyla korkar, buna uygun davranırsanız, birinci olarak Allah size doğru ile yanlışı, hak ile batılı ayırt etme imkanı verir. Furkan özelliği verir ki bir insanın hakkı hak görüp Batılı batıl olarak görmesi, hakka uyması, batıldan uzaklaşması da bir insanın ulaşacağı ne yüce mertebedir. Dolayısıyla takva olan kimse olayları aynı ile görür. Bugün maalesef toplumumuzda yaşadığımız en büyük problemlerden birisi budur. Olayları gerçeği gibi görememek, feraset gözüne sahip olamamak. Onun için buyurduğu gibi ayet-i takva olan insan olayların gerçek yüzünü görür. Allah Teala kendisine doğruyla yanlışı, hak ile batılı, <gülüyor> ayırt etme imkanı, selahiyeti, gücü verir. İkinci olarak da اُوْ يُكَفِّرْ segi سَجِئَتِكُمْ Aynı zamanda Allah sizin günahlarınızı tek kefaret eder, günahlarınızı örter buyuruyor. Dolayısıyla bir insan takva davrandığı zaman ikinci olarak da Allah Teala o kimsenin Kötülüklerini örter, gizler, insanlara göstermez, kendisi de görmez, günahlarını giderir ve yafir lekim zinubekim. Üçüncü olarak da Allah Teala günahları affeder buyuruyor. Bu takva davranan kimsenin elde edeceği üçüncü büyük nimet, ulaşacağı üçüncü büyük güzellik ise günahların affedilmesidir. Bir insan herhangi bir konuda Allah rızası için takva davranarak bir şekilde davranırsa Allah onun başka yerlerdeki başka eksikliklerini, açıklıklarını gidermiş olur. Şimdi bir hadis-i şerif var. Hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Dünya tatlıdır, çekicidir. Ve Allah Teala bu dünyanın tatlı ve çekici olan nimetlerini size vermiştir. Ama bunu size İmtihan için vermiştir. O imtihan sonucunda da Allah bu nimetlere karşı olan yaklaşım tarzınıza göre size muamele edecek. Siz ne yapıyorsunuz? Faya zora keyfe tamerun. Bu dünyadaki varlıklara karşı nasıl davranıyorsunuz? Allah sizi onunla imtihana çekecek. Ve yine devam eden buyuruyor ki dünyadan sakının, kadınlardan sakının. Çünkü İsrailoğullarının ilk imtihanı kadınlaydı. Yani dünya nimetlerinin çekici olduğu, dünyanın kendisinin tatlı ve nimetlerinin aldatıcı olduğundan bahsettikten sonra Peygamberimiz bizi iki konuda ikaz ediyor. Ne konusunda? Birincisi dünya konusunda. Genel olarak dünyada zahiri görünüşte aldatıcı olan, çekici olan nimetler sizi aldatmasın. Sonra kadınlar hususunda maalesef kadınlar hususunda imtihanların ne kadar kötü geçtiğini hepimiz yaşayarak görüyoruz. Her gün yeni yeni olaylar ortaya çıkıyor. Tabi bugünlerde yine bu tür olaylar olayda ama büyük kombo olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Onun için de bu konularda ilgili ayrıntıya girmeden genel olarak bunu ifade edelim. Peygamberimizin bizi dünya ve kadın hususunda, dünya nimetleri ve kadın hususunda... İkaz ettiğini iyi bir şekilde hatırlayalım Aklımızdan hiçbir zaman için çıkarmayalım Şimdi bu takva ile ilgili alimlerin, büyüklerin değişik görüşleri var Mesela ilgi çeken görüşlerden birisi Hazreti Ali'nin Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu buyuruyor ki El takva el min minel celil Takva demek Allah'tan korkmak demektir Celil olan, aziz olan, yüce Allah'tan korkmaktır. Evet. Takva olmanın birinci şartı budur. Hani bizde bazı hareketler yapılır da, İslam'da yeri var mı yok mu o bile tartışırlar. İşte bunu takva adına yaparız. Takvanın tarifi var. Nedir takva? Hazreti Ali'nin tarifi böyle. Takva birinci olarak Allah'tan korkmaktır. Başka nedir? Vel amelu tenzil. İkinci olarak da Kur'an-ı Kerim ile amel etmektir. Takva davranmak, takva yaşamak, Rıza-i uygun yaşamak demek, Kur'an'ın emrettiği şeyleri yapmaktır. Takva diyorsun, yaptığın işin eğer Kur'an'la, ibadetle, Efendim Allah'ın emrileriyle, hadis-i şeriflerle bir ilgisi yoksa, bu yaptığını takva ile falan da bir ilgisi yok. Takvanın özü budur. Allah'tan korkmak, Kur'an-ı ile amel etmektir. Başka nedir? Üçüncü şartı daha var Hazreti Ali <gülüyor> Efendimizin. Ve da bi galil. Üçüncüsü de az ile yetinmek. azar razı olmak. Yani kanaatkar olmak. Demin bahsettiğimiz mübahların azı ile yetinmek. işte bunu tarif ediyor. Az ile yetinmek. işte budur takva olmak. Ondan sonra da vel istikame Aynı zamanda istikamet. Üzerine olup da e, bu şekilde yaşantıyı devam ettirmekti diyor Hazreti Ali Efendimiz. Yine Şakıgı Belki Hazretlerinin de tarifi şu. Bir insan diyor takvamı değil mi? Bunu anlamanın yolu var. Kaç tane yolu var? Üç tane. Bir insanın takvamı olup olup olmadığını üç şeyle anlarız. El-Ekzu vel-men-u vel-kelâm. Üç şeyle. Aldığı herhangi bir şeyi Allah rızası için mi alıyor? Başka düşüncelerle mi? Ele geçirdi, elde etmeye çalıştığı herhangi bir şeydeki ilk düşüncesine önce buna bakarız. Bir şey eğer Allah rızası için alma eğiliminde ise takvanın birinci şartını yerine getirmiş. İkincisi elmen o bir şeyi bırakırken, terk ederken, engellerken, sakınırken, çekinirken... O şeyden geri dururken niçin duruyor? Allah rızasını gözeterek yapmak istediği herhangi bir şey yapmıyor ise herhangi bir şüpheli şeyden sırf rızayı ilahi düşüncesiyle kendisini alıkoyuyorsa o zaman bu insan takvanın ikinci mertebesini de yerine getirmiştir. Alırken, dururken, üçüncüsü de vel kelam konuşurken takva nedir? Takva bir insanın dilindedir. Hani dilin kemiği yok ki konuşsun derler. İşte dilin kemiği var. Dil nedir? Bir insanın e, cennete de cehenneme de götürecek en kolay e, uzuvlarından birisidir. Bir kalp diğeri dildir. Hani sahabenin birisi de Aleyhisselam Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah bana öyle şey söyleyin ki o tek bir şeyle cennete gideyim. Sahabe... İşin kolayını soruyor. Ya Resulallah tek bir şeyle nasıl cennete gireyim dediğinde buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam diline sahip ol. Diline sahip olduğun takdirde cennete girersin. Tek bir şey. Hani aynı soruyu soran başka bir sahabeye de diyor ki kul a'mentu billah iman ettim de sonra dost doğru ol. Birine onu emrediyor. İman et dost doğru ol. ...bu sahabeye de diyor ki... ...diline sahip ol... <gülüyor> ...diline sahip ol... ...soruyu sahabe, <gülüyor> soran sahabe diyor ...ya Resulallah... ...yani cennet bu kadar kolay mı... ...bir dille mi gideceğim dedi... ...diyor ki... Ummük, ...anne seni kaybetsin... bulamasın gibi bir nevi deyim atasözü... ...diyor ki... ...bir insan... ...koşarak cennete... ...ancak diliyle gider... ...bir insan... ...cehenneme sürüne sürüne... Ancak diliyle gider. Eğer sırat köprüsünü bir insan çok rahat, hızlı geçmişse... ...o dili kendisine sahip olmuştur, yardımcı olmuştur. Eğer yüzü sürüne sürüne, yüzü koyun sürüne sürüne cehenneme gitmişse... ...o insanı cehenneme götüren şey dilidir. Bir insanın ibadet mekanizmaları içerisinde... ...en kolay ibadet yapacağı yerin neresi? Dili. Bir insan sabahtan akşama kadar konuşurken... Çok defa boş, lağv dediğimiz, hiçbir dünya ahiret faydası olmayan, sadece gevezellik, lağubalilik olan şeyleri de sarf ederek günlü gün eder. Aynı şekilde ibadete yerleyen rıza-i ilahi hudda yükselmesini, yücelmesini sağlayacak kelimeler de sarf edebilir. Diliyle insanlara tebliğde de bulunabilir, zikrullahı da dilinden düşürmez veya kötü sözler sarf eder, dil. Aynı enerjiyi sarf ediyor, aynı zamanı harcıyor. kıpırdamadan oturduğu yerden birisi o insanın cennete gitmesine, diğeri ise Allah korusun cehenneme gitmesine vesile oluyor. Onun için bir insanın takvası neresindeymiş? Dilinde, konuşmasında. Konuşurken bir şey olmaz deyip önüne gelen her şeyi konuşuyorsa ne buyurmuştu başka hadis şerifte peygamberimiz? Aleyhisselam. ...kişiye günah olarak... ...her duyduğunu aktarması yeter. Dolayısıyla... ...bir insanın yani sadece... ...böyle belden aşağı... ...küfür içeren sözleri... ...kullanması değil... ...aynı zamanda dedikodu, işte yalan söylemesi... ...lavaballik yapması... ...laf taşıması bunların hepsi... ...bir insanın kötülük hanesine giden... ...takva derecesini... ...kaybetmesine vesile olan unsurlardır. Aynı şekilde... ...iyilik, güzellik tebliğ yapması, hayrı söylemesi, insanlara güzel davranması, güzel sözler sarf etmesi, kendime tevhid ile, zikrullah ile gününü geçirmesi de bu insanı cennete gitmesi için bir vesiledir. Ki, bir insan hep öldükten sonra asırlar geçecektir ki, yüzyıllar boyunca yalvaracaktır ki mezarında bana keşke bir defa hayata dönme imkanı verilse, dünyaya dönsem, nefes alıp veriyor olsam da tek bir defa canı göründen La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyebilsem tek bir defa şöyle içimden gelerek Estağfirullah diyebilsem diye can atacak. Başka sözleri sarf etmesi değil. Sadece bir tane Allah diyebilmek için yıllarca iç geçirecek, yalvaracak ama o imkan eline geçmeyecek. Onun için de bir insanın hayatı boyunca nefesinin her bir damlasından aldığı her nefesten hesaba çekileceğine göre bu nefesleri düşündüğü gibi bu nefeslerle beraber telaffuz ettiği kelimeleri de düşünmeli. Hani derler ya, işte hanımların günde 7000 kelime konuştuğu, erkeklerin de 3000 3000 ile 4000 arası kelime konuştuğundan bahsediliyor. Araştırmalar bunu söylüyor. Dolayısıyla bunu söyleyen insan eğer boş konuşuyorsa boşa konuştukça yazıyor melekler. Doğruluğu, ile hayrı söylemişse, sevabı artürü kötülükle devam etmişse, kötülükteki durumu da ağırlaşmış oluyor değerli kardeşlerim. Şimdi burada Hazreti Ömer'in bir kıssasına yer vermek istiyoruz. Hazreti Ömer Efendimiz... Bir gün Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh'a soru soruyor. Hazreti Übey de gerçekten sahabelerin içerisinde çok özel yeri olan bir sahabe. En güzel Kur'an-ı Kerim okuyan olarak biliniyor. İlim sahibi, fazilet sahibi bir insan. Hazreti Ömer'e, Ömer işte Hazreti Übey'e bu zata soruyor. Diyor ki, ya Übey bana söyle bakalım takva nedir diye sorduğunda Hazreti Übey cevaben şöyle ifade ediyor. Diyor ki, ''Ya Ömer sen hiç dikenli yolda yürüdün mü?'' Hazreti Ömer cevap veri. ''Evet yürüdüm. Nasıl yürüdüm? Dikenli yolda nasıl yürüsün?'' dediğinde ben diyor dikenli yolda bir adımımı attığımda diğer adımımı atmaz beklerim. O kadar dikkat ederim ki her bir adımından ayağımın kanamasından, dikenlerin batmasından bir acı çekmekten sakınırım. Her bir adımı dikkatli dikkatli atarım.'' diye tarif ettiğinde Hazreti Übey diyor ki işte takva budur. Attığın her adımı dikkatli atmaktır. Her adımın sonucunda karşına yeni şeylerin bir olumsuzlukların geleceğini düşünerek hareket etmektir. Yani dikenli yolda yürümektir. Ve yine devam buyuruyor ki bir insanın takva olmasının tezahürü de dış görünüşü de o insanın farzları tam olarak eda etmesidir. Eğer kendisine emredilen farzları tam olarak yerine getirmemişte bir insan e, halen takvadan bahsediyorsa, bunun da bir anlamı herhalde yoktur. Nedir e, takva? Önce farzları yerine getirebilmektir. Ve bir insan diyor, e, küfre, şirke, e, masiyete düşmekten Ateşten korktuğu gibi korkmasıdır. Yani ben ağzımdan bir cümle çıkacak da... ...bu cümle sonucunda... ...ya münafıklıktan... ...ya müşriklikten... ...ya isyandan bir cümle sarf etmiş olacağım. Bu söyleyeceğim bir kelimeyle... ...bu kötülüklerden birisine düşeceğim diye... ...ateşe düşmekten nasıl çekinirse... ...hani bir ateşin kenarındayken... ...aman yanmayayım diye bir insan... Nasıl dikkat ederse işte ıı, takvada ıı, hareketlerinde, sözlerinde, davranışlarında bunlara düşmekten korkmasıdır diyor Übeyb'in Ka'f. Yine mesela bir başka büyüklerden bir misal vermemiz gerekecek olursa İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri'ni de anmak durumundayız. Hanefi mezhebinin kurucusu malum Ebu Hanife İmam Azam Hazretleri gerçekten devrinin en büyük alimlerinden birisiydi ki bugün milyarlarca taraftal olan bir mezhebin kurucusu. Bu, bu zat e, mesela bir gün e, çok e, daha önceden de anlatmış olmalıyız. Bir gün kendisine diyorlar ki arkasından şöyle konuşulduğunu duyuyor. Ya şu zat var ya müthiş namaz kılıyor ha. O kadar çok ibadet ediyor ki yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılıyor. Bunu duyduğu zaman Ürperiyor. Sevinmiyor, ürperiyor. Eyvah diyor. Beni insanlar demek ki yatsının abdesiyle sabah namazını kılıyor diye. Yani akşamdan sabaha kadar hiç uyumuyor, gece boyu ibadet ediyor diye biliyorlar. Bir insanın e, göründüğü gibi olmaması münafıklık alametidir. Riyadır ve bu insan kıyamet günü en çok mahcup olacak insandır. İnsanların iyi bildiği ama gerçekte iyi olmayan... Hani öyle hemen her zaman her yere böyle boy gösteren tipler var ya işte bir merasim bir topluluk varsa bakıyorsun ki o en fazilet ehli e, ilim sahibi önder kimse olarak büyük olarak elinden mikrofonu düşürmeyen her tarafta her köşede baş köşe getirilen insanlar eğer bu yaşantıları bu görünüşleriyle orantılı değillerse biliniz bunlar kıyamet günü. Allah'ın huzurunda en çok mahcup olacak insanlardır. Öyle insanların alkışlaması, taltif etmesi, övmesi, başka şeye oturtması onların hiçbir anlamı yok. Önemli olan bu görünenin altının dolu olup olmamasıdır. Görünüşte işte hacısın, hocasın, şusun, busun ama arkasında namaz kılmıyorsun. Çocuklarına sahip değilsin. Kızın bilmem nerede, oğlun kendi aleminde... Sen evlatlarına sahip değilsin, gelip millete hocalık satıyorsun Allah korusun. İşte bu durum bir insanın kıyamet günü en zor hal olacak halidir. İşte İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de bunu bilerek, bunun kendi arkasından böyle konuşulduğunu duyunca ürperiyor. Ve bugünden sonra da tam 40 yıl kesintisiz biçimde, Yatsı namazında aldığı abdest ile sabah namazını kılıyor. Geceleri kırk yıl uymuyor ki insanlar beni böyle biliyor. İnsanların bildiği gibi olmalıyım diye. İşte takva bu. Allah korkusuyla hareket etmek bu. Ey ya öyle bilsinler. Beni takva bilsinler. Ben halime devam edeyim diye böyle riyakarlık değil. İş bilinen hale sahip çıkmak. İşte değerli arkadaşlar Ebu Hanife Hazretlerinin benim şahsen hoşuma giden yönlerinden birisi şu. Mesela bir gün e, ticaret erbabı aynı zamanda başka işlerle de uğraşan hem ilimle uğraşan e, ki zamanın kutbu derecesinde pek çok sahada ilim sahip bir zat. Bir gün alacaklısının peşine gidiyor. Birisine borç vermiş tahsilat için e, giderken Tam o alacaklısı olduğu kimsenin evine yaklaşırken güneş var. O kişinin işte binasının gölgesi var. Güneşin altında mı yürüyecek, gölgede mi yürüyecek? Kendisi güneşin altında yürümeyi tercih ediyor. O alacaklısının gölgesinde gölgelenmiyor. Neden bahsediyoruz? Caddede yürürken bir binanın gölgesinden kaçınıyor. Niye kaçınıyor? Bu, şa bu gölge benim alacaklı olduğum kimsenin gölgesi. Ben eğer bu kimsenin gölgesinden istifade edersem faiz yemiş olurum diye korkuyor. Alacaklısından alacağının dışında ek bir bedel almış gibi faize düşmesinden korktuğu için gölgesinden bile istifade etmiyor. Yine biliyorsunuz aleyhisselam efendimiz faizle ilgili bizi gerçekten çok uyarıyor. Ebu Hanife Hazretlerinin faize karşı bu kadar duyarlı olması boşuna değil. Neden? Aleyhisselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Faiz 36 kısımdır. En hafifi kişinin anasıyla zina etmesi kadardır buyuruyor. Duyuyorsunuz hepiniz. Bir faiz 36 kısımdır. En hafifi ki bir insanın zina bir insanlık suçudur. Dinimiz yasaklamıştır. Aynı zamanda bir insanlık suçudur. Elbette bu kötü bir kabahattır. Sıradan insanlarla olduğu zaman. Ama bir insanın akrabalarından birisiyle herede hayatta düşünülmeyecek tek kişi annesidir ama Peygamberimiz öyle buyuruyor ki bir insanın anasıyla zina etmesi gibidir diyor faiz. Vay bu faiz yiyenlerin haline. Bu vay demekten başka bir şey elimizden gelmez. Onun için de Ebu Hanif Hazretleri'nin gölgeden bile kaçındığını ifade ettik. Aynı zamanda işte son dönemdeki yaşayan insanlardan Sultan Abdülhamit Han Hazretleri hatıratında da sıkça bunlar yazılır. Abdülhamit Han Hazretleri'nin mesela yastığının altında bir tuğla olduğu ifade edilir. Öyle ki sabahları kalktığında hani bazı yerlerde Kızıl Sultan filan diye eleştirmeye reddetmeye çalışsalar da gerçekten e, insanlık tarihinin gördüğü en büyük hükümdarlardan birisidir. Halife olarak aynı zamanda e, Abdülhamit Han Hazretleri yatarken yastığının başucunda kiremit bulunurmuş. Neden? Uyandığımda abdest alma yerine gidinceye kadar kaç tane adım atacağım, bu adımları abdestsiz atmış olmayayım diye. Yere bile abdestsiz basmamak için yatağının altında keremit bulunuyor. Yine bu e, bununla ilgili değişik şeyler var ama burada noktalamış olalım. Bu konuda bir hadis-i şerifi daha paylaşalım. Peygamberimizin bildiğiniz gibi günlük yaptığı rutin duaları var. Her zaman tekrar ettiği dualar var. Bu dualardan birisi de Allahümme inni eselgel huda takva ve ve diye dua ediyor. Ne duası ediyor? Diyor ki Ya Rabbi ben senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Dört tane duayı birlikte yapıyor. Bu dualar da çok anlamlı, özellikle sıralaması. Peygamberimiz, Peygamber olarak gönderilmiş, masum insan olduğu halde Allah'tan hidayeti için dua istiyor. Ya Rabbi beni hidayette sabit kıl diye dua istiyor. İkinci olarak da takva sahibi olmak için önce hidayette kalmak, sonra takva sahibi, sonra da sonra da iffetli olabilmek için, gözü tok olabilmek için, namusunu, haysiyetini koruyabilmek için dua ediyor. Aynı zamanda da bir de gönül zenginliğine sahip olabilmek için. Peygamberimizin de bu duasını bizler de her şekilde tekrar ediyoruz yine aleyhisselam efendimiz bize takva ile ilgili şu ifadede bulunuyor bir insan bir şeye yemin ettiği zaman ondan daha iyisini bulursa yeminini bozsun ve takva olanı yapsın çok önemli bir hadis-i şerif bir insan biliyoruz ki yemin çok önemlidir yeminden asla dönülmez bir insan bir şey yapmamaya yemin bile etmiş ise, ama daha sonra takva olanın, Allah'ın rızasını celbedecek olanın o şeyi yapmak değil de yapmamak olduğunu görürse, bilirse, anlarsa, bıraksın onu. Yani yeminini bile gerekirse bozsun, ama takva olanı tercih etsin. Peki Peygamberimiz kendisi de bir savaş esnasında, ganimet taksiminde Böyle bir davranışta bulunmuş, size vermeyeceğim dedi. halde daha sonra vermiş, Sahabeler hatırlattıklarında bu sözü o zaman ifade buyurmuştur. Dolayısıyla bir insanın her zaman gerektiğinde yemininden bile dönmesi gerekir. Tabi burada şunu da ifade edelim, yemin kefaretinden <gülüyor> piyasada ucuz fetvalar çok, önüne gelen reçete gibi yazıyor, gönderiyor, bakkaldan aspirin aldığı gibi bir şey Halbuki her şeyin bir usulü var. Bir kere şunu bilmeliyiz ki bir insan yemin en e, insanı en çok bağlayacak hususlardan birisidir. Bir insan yalan söylerse günahtır ama yalan yemin ederse Allah'ı şahit tutmuştur. Kebair büyük günahlar içerisinde katmerli olarak girmiştir. Aynı şekilde bir insanın yalan, yemininden dönmesi son derece büyük e, vebal getirir. Ee, buna tabi ki normal şartlarda mazeretsiz biçimde kesinlikle böyle bir şeye hiçbir şekilde şey süretmemelidir de şayet mecbur kalmış yeminini bozmuş ise de bunun birinci e, çözümü 10 kişiye yemek yedirmesidir dini bin buna böyle kural koymuştur önce 10 kişiye yemek yedirecek daha sonra veya 10 kişiyi giydirecek elbise alacak veya bir köle azat edecek yapacağı şey bu üçten biridir. Bu üçten birini yaptığı zaman yemin e, kefareti yerine gelmiş olur. Eğer bu üçten hiçbirisini yapamaz ise, yapmaya gücü yetmez ise alternatif olarak, çözüm olarak üç gün uç tutar. Ama maalesef bizde çok kolay hemen reçete yazıp gönderiyor. Bak Allah aspirin sanki... Oruç tut. Oruç olmaz arkadaş. Önce önce 3 kişi, 10 kişiye yemek yedireceksin. Veya 10 kişiyi giydireceksin. Bunları yapamazsan ikinci merhale olarak oruç imkanın var. Ama direkt oruç tut, kurtul demek doğru bir ifade değildir. Evet, biz bugün de süremizin sonuna gelirken konuyu toparlayalım. Ki toparlarken de bir zatın sözüyle konuşmamızı tamamlamış olalım dedik ki takva gerçekten bir Müslümanın her zaman edinmesi gereken tavırdır takva her yönde Allah'ın rızasını gözetmesi sadece mubahla yetinmesidir her zaman Allah Teala'nın kendisini görür gibi hareket içerisinde bulunmasıdır takva ile davrandığı takdirde ibadetlerinden lezzet alır yaptığı Allah Teala katında da derecesi yükselir. Takva ile hareket etmediği zaman elbette yaptığı ibadetler yine karşılığını bulur ama bunlar ancak geciktirmen olarak borcu ödemiş gibi bir ifade ifadedir. Takvasını yerine getirmeden kıldığı namaz sadece borç ödemedir. Takva genel olarak bir insanın hayatı boyunca her durumda gözetici husustur. Onun için de e, takvayı Müslümanlar olarak her zaman e, üzerimizde bir parça olarak edinmek durumundayız. Ki ayet-i kerimede allah Teala öyle buyuruyor... ''İnne ekramekum indallâhi etkâkum'' ''Sizin Allah katınızda en değerli olanınız takva olanınızdır.'' Yani bir insanın e, şu ırka sahip olması, bu rengi sahip olması, boyunun uzun olması, kısa olması... ...efendim köylü olması, şehir olması... ...işte şu olması, bu olması değil... ...şu mertebeye ulaşması, ulaşmaması... ...şu ünvanı elde etmesi, etmemesi değil ya... ...Allah katında en üstün olmanın tek bir yolu var... ...o da takva olmak. Bir insan ne kadar çok takva ise... ...o kadar Allah katına değerlidir. Yani dağdaki çoban bile... ...alim bizzattan takva derecesine daha iyiyse... ...Allah katına daha değerlidir. Bu insan... Yıllarını ilme vermiştir ama Eğer takvası yok ise Bir anlamı olmaz Onun için takva olan insan Allah katında en üstün insandır Ve yine Bir insanın e, nefsinde e, Aldatıcı olan insanın amellerini yok eden Dört tane husus vardır Bunlar da neyle Takva ile giderilir Nedir bunlar Kibirdir Hırstır Hasettir Şehvettir bu dört tane özellik ancak takva ile giderilir. Onun içindeki bunların karşılığı olarak da ilim vardır, irade vardır, akıl vardır, vicdan vardır. Bu dört özelliği dört kötülüğü yenen dört güzel özellik. Onun içinde son sözde şöyle tamamlamış olalım. Muhammed bin Fudail Hazretlerinin bir sözü var. Buyuruyor ki: Ma katha'u muz erba'in'e sene li qayri Allahi azze ve ben 40 yıldan beri Allah rızasının dışında tek bir adım atmadım buyuruyor. Yani hayatı boyunca attığı her adımda Allah rızasını gözetmiş. 40 yıldan beri 40 yıldır onun içinde bizler de böyle olmalıyız. Bir adım atarken de, bir nefes alırken de, bir söz sarf ederken de bir an dahi bulunurken herhangi bir işimizde önce Allah rızasını gözetmeliyiz. Bunu gözettiğimiz takdirde yaptığımız her iş ibadet mesabesindedir. Onun dışında Allah rızası gözetilmeden yapılan her işte boştur. Bunların hiçbir anlamı yoktur. Sadece dünyevi olarak yapılan işlerin karşılığı olur ama Allah rızası gözetilmezse... Bunun bir hayırı, karşılığı, bereketi hiçbir şekilde olmaz. Değerli kardeşlerim, Allah hiç hepimizi takva üzerine yaşayan kullarından eylesin. Adım.